açık beyin My brain Nöro ekonomi, nöro politika, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbit. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Ben Oğuz Tanrıdağ, Hakan ile birlikte. Evet birkaç haftadır birlikte program yapmanın e, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kesinlikle. Ve geçen hafta kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Tam nerede kaldık? Ee, i̇şte e, Herbert Melville'i sen e, dolaştırdın Pasifik'te. Yalnız Pasifik'te dolaşmakta kalmadı. İstanbul'a da geldi. Tabii. Pek de bayılmadı İstanbul'a. Ürktü e, biraz. Ee, hani post-traumatik stres bozukluğu da yaşadı 20 yıl boyunca. Göreceği rüyalar evet, e, evet. buradaki bazı yaşantılarından evet. oldu. Tabii. Ama neyse Hermet nereden biliyoruz? Mobidik'ten biliyoruz. Mobidik'in baş kahramanı da Kaptan Ahab. E, ki işte e, buradan bağlanacağımız yer e, hayalet uzuv fenomeniydi. E, i̇şte <gülüyor> nörolojinin e, Meraklı, esrarlı e, mevzularından bir yaşayan için hoş değil e, elbette ama. Evet. E, ve Çok böylece istedim. daha e, tabi olarak e, bildirilmeden e, edebiyatta on, oldukça zengin bir şekilde e, resmedilmiş olan bu e, fenomeni, bu klinik fenomene e, gelmiş olduk. Evet, evet. Ve Bobidik'in artık ahap ve marangoz başlığını taşıyan... 108. bölümünü okumaya başlayabiliriz. Bu bölümde Kaptan Ahab ile geminin marangozu konuşuyor. Beyaz balina mobilik tarafından tek bacağı yenen Ahab marangoza fil dışından takma bir bacak yaptırmak istemektedir. Bana bak marangoz eminim ki sen kendini çok iyi çok temiz bir işi bilirsin öyle değil mi? ...ama senin yaptığın bacağı taktığım zaman... ...aynı yerde başka bir bacağın... ...yani yitirdiğim etten ve kandan yapılmış bacağın da... ...bulunduğunu duyarsam... ...senin işinin temiz mi sayılır dersin bana göz. Sen o eski bacaktan kurtaramaz mısın beni? Doğrusu kaptan... ...şimdi ne demek istediğinizi anlar gibi oluyorum. Evet... Bu mesele üstüne hayli garip şeyler duymuştum. Bacağını yitirenler hep duyarlarmış eski bacaklarını. Zaman zaman kaşınırmış bile bu yerinden kopan bacak. Kusuruma bakmazsanız bir şey sorayım. Size de öyle oluyor mu kaptan? Evet oluyor dostum. Gel şuraya canlı bacağını eskiden benim bacağımın olduğu yere koy. Ha şöyle. Şimdi... ...göze sorarsan... ...benim sadece tek bir bacağım var. Ama ruha sorarsan... ...benim iki bacağım var. Sen... ...şurada duran kendi bacağının... ...canlı olduğunu duyuyorsun. Ben de... ...yok olan bacağım Şurada... ...tam şurada canlı olduğunu... ...dipdiri olduğunu duyuyorum. Anlaşılmaz bir iş değil mi, değil mi bu? Bana bir bilmece... ...buna bir bilmece diyebiliriz... ...müseadenizle kaptan. Evet ya, sen nereden bileceksin? Şimdi tam senin durduğun yerde, gözle görülmeyen ve senin içinde olmayan başka bir varlığın, tam canlı ve düşünen başka bir varlığın olup olmadığını. Ya bu varlık sana rağmen orada duruyorsa? Kendinle tek başına kaldığın zaman, başkalarının seni göz eklediklerinden hiç kuşkun olmaz mı, korktuğun olmaz mı? Dur konuşma, ben çoktandır çürüyüp, Yok olan bacağımın acısını duyuyorum da. Sen marangoz. Sen niçin bedenin yok olunca cehennem ateşlerinin sonsuz acısını duymayasın ha? Bu konuşma. E yani evet mükemmel bir klinik. <gülüyor> Sanırım e, hayalet uzuv ya da hani değil mi? Fantom Fan Limb isimli gevurcasından birleştiriyoruz. Evet. Evet. Edebiyattaki, edebiyatta geçen bu canlı tasvir 1849'da basılan bir kitabın içinde yer almaktadır. 1862'de 60'ların başlarında üzerine şiirler yazılır. Amerikan İç Savaşı dolayısıyla. Dikkatini çekiyorum. Bir yandan hayat devam etmektedir. Balina avcılığı ve insan. Amerikan İç Savaşı ve insanlar. Ve bu insanların raporunu yazan bir genç nörolog. Bütün bunlar çok fantastik. Çok etkileyici geliyor bana. Ve dolayısıyla romandaki AAP'ın hayalet uzvu Walt Whitman'ın şiirindeki beden tasvirlerine ve nihayet Wair ee, Mitchell'in Tıbbi bir e, vaka raporuna dönüşmüştür. Şimdi biraz irdeleyelim istersen. Olmayan bir uzuv, bedenden artık giden varlığı olmayan bir uzuv, beyinde nasıl algılanmaktadır? Beyindeki algılanması nasıl sürmektedir? Ne dersin? Yani e, bacak bacak daha e, sıradışı e, benim kendi deneyimim için hani kol daha e, aşina oldu. Hmm. Evet yani bu e, hemen e, geçen sefer mekanla ilgili e, konuşuyorduk aslında bedenimiz de beyin için bir mekan. Mekanın olduğu gibi bedenin de bir e, temsili var. Bu bir bir e, haritaylı temsil ediliyor beyinde. Nasıl ki işte bir mekan haritasından söz ettik ya da mekan hücrelerinden e, söz ettik hipokampusta değil mi? Çok e, yakın programlardan evet, evet. çok benzer bir şekilde evet. bedenimiz gerek Duyumsama için gerek eylem açısından bir, bir e, haritaya sahip e, evet. değildi. Yani hem sadece çevreye değil kendi vücudumuzun haritasına da sahip. Hı -hı. Hı -hı. Evet dolayısıyla e, işte dışımızdaki kişi dışı e, mekanı nasıl e, belli beyin hasarlarından sonra yitirebilirsek bunun temsilinin gitmesiyle e, dış dünyanın o ...spesifik parçasının ya da tümünün e, bir, bir manası kalmazsa e, beden haritasındaki bedendeki bir takım e, değişikliklerde e, bu haritada bir takım tuhaflıklara neden olacak. Ve yani varlık yokluk bağlamında tuha evet, tuhaflıklar. He, evet, evet yani şöyle bir şey e, mi demek lazım? E, beden de dahil dış mekan beyinde bir e, pasif ayna yansıması şeklinde temsil edilmiyor. Hmm. Yeniden üretiliyor. Hmm. Dolayısıyla da e, bedenin bir parçasının kaybolması e, onun temsilini ya da haritasını e, otomatikman yok etmiyor beyinde. Evet. Ama bir bir, e, bir aklını şaşırtıyor. Evet. E, evet. Beynin olanlar oluyor. Ne oluyor? E, kalan parçalar Giden parça e, aleyhine e, bir biçimde onu temsil etme gayreti gösteriyorlar. Dolayısıyla bu eğer kolsa, e, korteksimizde, beyin kabuğunda, e, beyin haritası o şekilde ki işte, e, önce kocaman bir yüz, onun üzerinde kocaman bir el, daha sonra e, kol ve ve giderek bacak şeklinde bir bir tuhaf hilkat garibesine benzeyen bir değil mi bir insan tasviri bu. Dolayısıyla kol gitmişse eğer el ve kolun bir parçası gittiyse o zaman e, omuzdan sarkan o e, parçacık ve yüz kaldı e, diyelim. O zaman ne oluyor e, o harita e, giden uzun e, Eksildiği zaman işte kalan parçalar onu istila etmeden önce aşağıda yüz yukarıda madem omuzun bir parçası var. işte yüz ve omuzun parçasında aslında sanki kol varmış gibi bir sansasyon. Sanki eli ve şeyi ön kolu hareket ettirecekmiş gibi bir hissiyat uyanıyor. Evet. Değil mi? Yani... Ee, hani en basite indirgeyerek e, aklıma gelenler bunlar. Sen bir şey diyecek misin? Yo, William Mitchell raporunun sonunda da e, çok parlak bir şekilde e, bu fenomeni, bu olguyu şöyle açıklıyor. Beyin ve beden birbirlerine o kadar bağlıdırlar ki zihin bedenin eksilen parçasını daima hisseder. Yok olduğu sanılan her şey zihninde yaşamaya devam eder. İnsan yalnızca beyinden ya da başka bir parçasından ibaret değildir. İnsan bir bütündür ve bu bütünlüğün parçalarından biri azaldığında ruhun da parçalarından biri azalacaktır. E, harika. Yani değil mi? Bu bir kolaydır. 20. yüzyılın bir e, tipik bilim kurgu anlayışını da aslında yerle bir eden ve ta bir işte bu yazı 1860'lardan diyorsunuz. 60'landı. Olağanüstü. Yani öyle ya hani e, klasik bilim kurgu öyle vehmeder ki e, zihin öyle bir evrilecektir ki aslında e, bedene ihtiyaç olmayan sırf, e, sırf beyinden ya da sırf zihinden oluşan işte olağanüstü e, evrilmiş. Ee, varlıklar ortaya çıkacaktı değil mi? Bunu işte şeydi e, e, Star Trek e, tarzı bilim kurgu e, dizilerinde de, de, defalarca gördük. Ama e, bşbelli ki işte o beden algısı olmaksızın beynin tek başına da e, bir manası yok sahibi. Çok etkileyici, çok sarsıcı bir edebiyatçının sadece kendi işini yaparken yaptığı gözlemin. Bir bilim raporunda, bilimsel bir vaka raporunda... ...bir tek yönüyle fazla bulunmaması, eksik bulunmaması... ...ve aynen bilimsel konsept olarak yızağında boşlukları doldurması. inanılmaz bir şey bu. Yani bu edebiyattaki gözlemcilik ne kadar önemli... ...ve onun tasviri ne kadar önemli bu konuda oldukça sarsıcı ve insanın de, insan demeyin de, de, insanın şöyle bir düşüncesine yol açıyor. Bizim gördüğümüz gündelik hayatta kimi zaman dikkat ettiğimiz kimi zaman şu veya bu nedenle önem, önem veremediğimiz vaka raporlarını biz belki de kendimizi aşarak bir edebiyatçı gibi tanımlamalıyız. Veya edebiyatçıların tanımlarını bulup o vaka raporunun içinde birlikte anmalıyız. Yoksa teknik deyimlerle genellikle izah ediliyor. Teknik ve mesleki terminoloji içinde bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Ama bu, bu inanılmaz bir şey. bu. Yani herhalde şey <gülüyor> sıkı gözlem gerek edebi gerek bilimsel üretimin asli bir parçası gibi. Evet bu konu ee, yani bu programımızın birinci yarısında kapatabilirsek, baştan geçen hafta anons ikinci örneğe de belki kısaca girebiliriz. Bu konu e, felsefede tartışmalı olan bir kavramın ve tartışmalı bir konunun yani zihin beden meselesinin algılanmasına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla Roman'dan başlıyoruz. Romanın içine şiir ekleniyor. Bir tıbbi rapor haline dönüşüyor ve sonunda felsefi anlamda bir tartışmaya bir veri haline geliyor. Böyle bir bütünsellik, inanılmaz bir bütünsellik diye, gibi geliyor bana. Diyerekten e, ilk yarının son düdüğünü e, çalmış oluyorsun galiba. E, tabii çünkü bir... e, ikinci yarıda Baştan anons ettim. E güzel. Bir half yapalım o zaman. <gülüyor> ne çalacaksın bu sefer abi? Yine geçen hafta... E, anons ettiğim... ki ikili, ikili gidiyoruz. Belki programları birlikte kaydettiğimiz için... Bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. İki haftada bir... Müzik modelini değiştiriyoruz. Bu haftada bir gidiş... E, Zip Zarenkinden Bir gidiş şarkısını... E, dinlemeye davet ediyorum. Dinleyelim beni efendim. Mi ent'ha bisalle maso, day So sein, nach ihr schirbufe, bewusst zu prägen, verstehen, a Liebe Şimdi ikinci örneğimize kısaca gelmek istiyorum. Süremiz yettiği sürece e, Orhan Pamuk'un son çıkan manzaralar parçaların manzaradan parçalarından söz etmiştim. Ve iki e, tartışma konumuz içinde anahtar kelimelerden bir tanesinin İstanbul olduğunu söylemiştim. E, hayalet uzumdan yavaş yavaş tesirinden değil ama konu olarak ve süre olarak uzaklaşmak zorundayız. Hayalet uzumun etkileri ee, pek uzaklaşılır cinsel etkiler değil. Ama ben manzaradan parçalardan benim İstanbul'um bölümünden e, müsaadenle bir bölüm okumak istiyorum. Aman efendim. Zeyrekli. Orhan Pamuk benim İstanbul'umda şöyle diyor. İstanbul'da doğdum. 53 yıldır burada yaşıyorum. New York'ta geçirdiğim 3 yılın dışında başka hiçbir yerde yaşamadım benim için insanın diğer şehirleri, başka ülkeleri, evleri, hayatları, dünyaları, kıyaslayacağı İstanbul'dan başka bir şehir, ülke, vatan, ev yoktur. Bazen yalnızca İstanbullu olduğum için, oranın yazarı olduğum için kendimi tarihli hissederim. Şehir binlerce yazara yüzlerce yıl yetecek kadar hikayeyle kaynaşır. Bazen de yalnız İstanbullu olduğum için kendimi eksik ve yetersiz bulduğum olur. Kitabın girişinde ise Bir Hayat Hikayesi denemesi isimli bölümde şöyle bir paragrafla karşılaşırız ki konuya bizi getirmekte yardımcı olacak paragraf da budur. İstanbul adlı kitabımın bir yarısı şehirden söz eder. Bir yarısı da 22 yaşıma kadarki hayatımın hikayesidir. Kitabı yazıp bitirdiğimde aşırı bir hayal kırıklığına kapıldığımı hatırlıyorum. Kendi hayatımda anlatmak istediğim, Vazgeçilmez bir hatıra olarak gördüğüm şeylerin, Onda birini bile İstanbul'a koyamamıştım. 22 yaşına kadarki hayatımı özetleyen, Ve bambaşka hatıralarla kurulmuş, 20 cilt anı daha yazabilirdim. Otobiyografinin, Bir hatırlama yolu değil, Unutma biçimi olduğunu, O zaman anladım. Ben bu, Paragrafın son cümlesiyle karşılaştığımda okumayı kestim ve kendim için normal gördüğüm bir okuma biçimi gereği üzerinde düşünmeye başladım. Son programlarımızda bellek mekanizmalarına girmeyi denemiştik. Belleğin cinslerine, çeşitlerine... ...girmeyi denemiştik. Hatta bunun... ...meşhur vakalarından söz etmeyi denemiştik. Bu... ...son cümle üzerine... ...görüşlerini, yaklaşımlarını merak ederim. Otobiyografinin... ...bir hatırlama yolu değil... ...unutma biçimi olduğunu o zaman anladım. Burada Orhan Pamuk... ...belki de unutmaya... ...bir hastalık... ...nedeniyle kaybedilen... ...ve yaşanan bir şey olmanın ötesinde... ...insanın kendi iradesi... ...içinde yaşanan ve hakim olduğu bir fenomen gibi sanki yaklaşıyor. Yani hani e, günlük pratiğimiz içindeki e, bellek mekanizmalarını kavramayla e, doğrudan paralellikler bulmak zor doğrusu. Yani daha fazla biraz e, Psikanalizi çağrıştırıyor. Evet, evet. Kesinlikle. Yani işte, çoklukla bilinç dışı bir takım itkilerle bir takım kabullenemez anı parçalarının artık unutulmaya terk edilmesi epeyce bir psikanatik kavram. Hani bizim dilimize çevirdiğimiz koşuldu. Evet. İşte biliyoruz ki bellek kapasitesi sınırlı. Bunun birçok nedeni var. Temel nedenlerinden biri aslında genlerimizin öngördüğünden çok daha uzun yaşıyoruz. Belki bir iki üç misine uzamış durumda. Dolayısıyla da kaydedilecek çok fazla şey var. E, i̇ster istemez yine avcı toplayıcı ataların genlerini taşıyorsak bundan 30-40 bin yıl önceki sosyal karmaşadan çok daha zengin uyaranlar taşıyan çok daha karmaşık uyaranlar taşıyan bir sosyal düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla hani gerek uzunlamasına gerekte bir bir zaman kesiti içinde kaydedecek çok fazla şey var ve bellekte bir iktisat yapmalı. Evet. Dolayısıyla bazı şeyleri unutmak e, doğrudan e, Homo sapiens'in adaptasyonu gereği. Çok az şey e, ki hani tırnak içinde bu e, çok az şey çok iyi motive olunan e, en e, o birey için en e, adaptif yararı en fazla olan anı parçaları. Elbette e, daha sonra hatırlanmak üzere kaydedilecektir. Ama hani e, bu Orhan Pamuk'un epeyce a, dramatik yanı son derece zengin bir şekilde ifade ettiği gibi. Aslında e, bu otobiyografide bunlar tümden de kaybolmamış. Başka başka bağlamlarda düşünse 20 ciltte e, doldurabilecek yani durum. Öyle söylüyor. E, bir, bir Belki de değil mi bir İstanbul bağlamını içine koyacağı e, Orhan Pamuk anıları... E, e, Sıkışmış durumda ve çoğu da unutulmuş. Evet. Peki. Evet toparlamak Şu, zorunda gibiyiz. Yok, ama yani. araştırmadan bahsedeyim. İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden Michael C. Andrews'un ve arkadaşlarının FMR ki bahsetmiştik. Fonksiyonel MR yoluyla yaptığını düşün düşünme deneyi var. Bu 24 deneye FMR ortamında önce 24 kelimelik bir liste sunularak birincil listedeki kelimeler duyulduğunda ilişkili kelimeyi hatırlamaları, İkinci liste sunulduğunda da bu ilişki kelim ilişkili olabilecek kelimeyi hatırlamamaları söylenmiş ve ephemeral olarak bunun tespitleri yapılmış. Deney sonucunda ilişkili kelimelerin hatırlanma sırasında beklenildiği üzere bizim geneliksel bilgilerimize uyan bellek şebekesi devreye girerken Hatırlamamanın veya hatırlamanın bastırılması bölümünde prefrontal korteks dediğimiz karar yürütücü işlevlerle ilgili bir korteks aktif olmuş. Güzel muhtemelen işte insan olmanın sosyal bir hayvan olmanın temel koşulu aslında bu inhibisyon yeteneği. E, ve eline ve zamanla göre evet. bunu. Eli bizi kovuyor, evet. e, gel bu noktada e, bırakalım ve bu hikayeyi, bu e, deney düzenini tekrar e, aktararaktan Tabii. tam da bu, bu, bu, bu inhibisyon mekanizmaları dolayısıyla Tabii. E, devam edelim. Tabii, şimdilik hoşçakalın efendim. Hoşçakalınız efendim. Açık Bey My brain is always ticking my brain My brain is always ticking my brain Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.